nesine güvenir şu insanoğlu Akıl dizginleri nefsin elinde idraki boğulmuş kibir selinde Zayıftır sıfatı Kur'an dilinde Nesine güvenir şu insanoğlu İlahi mesaja dudak bükerken hakça yaşamaya bağnazlık derken Allah'a bu kadar isyan ederken Nesine güvenir şu insanoğlu? Dağlar dikip denizleri kazamaz, Kendi kader kısmetini yazamaz, Vadesini bir saniye bozamaz, Nesine güvenir şu insanoğlu? Bir mum alevine dayanmaz teni, İncitir canını bir gül dikeni, Kara toprak değil midir kökeni, Nesine güvenir şu insanoğlu? Yarınki lokması bilemez kaçtır? Rızkını veren var, vermese açtır. İbret için karıncaya muhtaçtır. Nesine güvenir şu insanoğlu? Bir hücrenin can sırrına eremez. Kaybı sorsan bir tek cevap veremez. Karanlıkta aciz kalır, göremez. Nesine güvenir şu insanoğlu? Kurgu bilim çemberinden çıkamaz, Güneş desen çıplak gözle bakamaz, Bir sineğe bir kanatçık takamaz, Nesine güvenir şu insanoğlu? Ne zamana hükmü geçer ne cana, Tacı tahtı bırakarak bir yana, Girecektir bir daracık mekana, Nesine güvenir şu insan oğlu? Sual melekleri gelince dile, dünyalar dolusu fidye nafile, münkernekir kopya vermez gafile. Nesine güvenir şu insan oğlu?